Malumunuz Muharrem ayındayız. E, aşure ile ilgili pek çok soru geliyor. Evet. E, aşure pişirmek sevap mı demiş izleyicimiz? E, de, de, de. Aşure yapar da komşulara ikram ederseniz sevap olur tabii sadaka olur. Yani, evet. yani e, aşure e, yemeği o tatlısı diyelim evet. içinde birçok çeşitli bulunan tatlıyı yapmak şarttır. Mutlaka yapılması lazım diye bir şey yok. Evet. Yaparsanız iyi olur güzel olur kendinizle yersiniz, konu komşuya da ikram edersiniz. ikram ettiğiniz zaman sevap olduk. Evet. Yani sadece aşureye özel bir sevap yok. İkramın e, sevabı. Tabii, tabii. Yani, yani aşureye yüklediğimiz özel bir anlam, <gülüyor> özel bir sevap yüklü bir şey yok. <gülüyor> Diyebilir miyiz? Şimdi aşura Muharrem'in 10. günüdür geçti. Evet. Peygamberimiz aşure gününde oruç tutmuş. Öncesi ve sonrasıyla. Evet. Yahudiler de Aşure günde oruç tutuyorlarmıştı. Onlara benzememek için 9-10 veya 10-11'inde oruç tutmuş. Evet. Yani Muharrem ayında yapılacak sünnete uygun olan ibadet sadece budur. Aşure Muharrem ayında onun da öncesinde ve sonrasında aşure pişirilip dağıtılması Anadolu'nun bir geleneğidir. Evet. Yani ayetlerde zaten yok hadislerde de yok. Teşekkürler hocam. Yani aşure pişirmek bidat değildir, günah değildir. Pişirebiliriz. Kendimiz Güzel bir adetimizdir. Güzel bir adetimizdir. Başkalarına ikram ettiğimiz zaman da sevap kazanırız. Evet. evet. Teşekkürler hocam.